Ey günler, günaydın. Günaydın. Valla Oktay'cığım parmak çatırdatmayla başladık. Hayır olsun haftanız. Hayır olsun. Parmaklarımı e, çıtırdatmış olmam ve parmaklarımı kırmış olma kimseye yumruk atacağımı göstermez Fahir. Bunu en başta söyleyeyim. Hey, hey, Oktay lanet olsun dostum. Nereye eee... götürüyorsun sohbeti yoksa? Yani, yani ne olmuş belus konuyu ya? ya Abiciğim ağzını burnunu ağzını, kırmışlar. Ağzını burnunu kırmışlar ya. Hatta Anadolu'da bir deyim vardır. Ağzının burnuna kattım derler. <gülüyor> Dişlerini ağzını... <gülüyor> katmış gibi bir şey o zaman. Ya her bu, şey... Da, bu da İtalya'daki versiyonu. Ya hatta şey derler Rusya'da çifıt çarşısına çevirmişler derler. Ya vallahi bir, bir tanınmayacak hale gelmiş. Sevgili dinleyiciler e, İtalya Başbakanı Berlusconi partisinin Milano'daki mitinginde konuşmasını tamamladıktan sonra saldırı, saldırıya uğramış ama ne saldırı? Massimo... Ya bir şey değil canım. Heykelcikle de suratına... Bir tane darbe vurmuş. Heykelcik mi yazıyor senin elindeki haberlerde? darbe <gülüyor> hepsini <gülüyor> bu bir şey yazıyor diyorsun. benim benim elimde. <gülüyor> Tartaglia isimli İtalyan. İsme e, bak bak. Massimo Tartaglia. Oğlum çok güzel ya. İseme bak Tartaglia. <gülüyor> Tartaglia isimli İtalyan. Bu uy Ama uyumlu olabilir mi acaba ya? Ama zaten biraz şey Berlisconi <gülüyor> baba filmini seyretseydi bunu çoktan çözerdi. Çünkü baba filminde ne diyordu? Marlon Brando rahmetli. Hı? Ne diyordu? Diyordu ki... De değil mi? Oğlun adı. Michael diyordu. Michael diyordu. Yavrum diyordu. Sağ diyordu. Kim diyordu? Eğer diyordu şey bölgesinde kendi bölgesinde şey yaparsa Hayun odur. Yavrum diyordu. Anladın hmm. mı? Hayun yani burada Tartaglia mı? Hayun Tartaglia ailesi. O belli olmuş. İsimli İtalyan yumruk atmış. Bunu iki dişi kırılmış. 73 yaşındaki Berlusconi 48 saat hastanede kalacak. 20 gün rapor vermişler Berlusconi'ye. O yatış demiş Berlusconi. Ya Vallahi bunu süper, inter de. internetten seyretti mi bunu? Seyretmedin tabi. Yok canım ben böyle şeyleri seyretmiyorum. Ben ya. seyrettim. Bir dayak yiyor ondan sonra arabanın içinden sinirle tekrar çıkıyor Belize ama... Hmm, ...iş işten geçmiş oluyor tekrar. Tutun abi tutun o herifi. Yani bir, biraz bırak bir... abicim Bırak neymiş sorunu bir öğrenelim ya. Akıl hastası diyorlar bazı gazetelerde. Bazı gazetelerde de eylemci, bazı gazetelerde de... Akıl hastası. E Suvenir. <gülüyor> Suvenir <gülüyor> taşıyan e, Massimo. Ee, Valla bu, bu, bu bir garip bir olay. Ya tek vuruş. Bu bir garip olay. İnanılmaz olan. şey. Nasıl böyle heykelci? Hangi ne heykelciyle vurmuş yazıyor musun sen de? Yok yazmıyor. E, el Avcunun içinde böyle sıkı sıkı tuttuğu bir şeyle böyle demir demir şey bir şey. Malzemesi demir olan bir şey. Yani Mışta mekan. mı? Mışta bir şey. Ama oyuncak Başbakan gibi bir şeymiş. Başbakanım sizde var. Ya önümüzdeki hafta da şey. Bak işte. Bize e, mi geliyordu? Başbakan Tayyip Erdoğan'ı da olduğu bir ekibi konuk olarak ağırlayacaktı. Paris canım 20 gün raporlu diye 20 gün yatacak diye bir kural yok Yani doğru söylüyorsun da bir şimdi nasıl olacak ya onu ağırlarken bu da dişler, patlamış dişleri bir şey olmuş falan. Aradan ısıtıcı alakalı. Çala Gerçi herkes şey biliyor ya. yani ya, hakikaten. Ama çok ah aldı konide canım. Ben 73 yaşındayım. Genç kızlara, genç erkeklere taş çıkartırım. 20'lik delikanlılara taş çıkartırım. Fakat tamam sen 20'lik delikanlılara taş çıkart da niye sağda solda söylüyorsun? Zaten haberler şöyle veriliyor ya. Yıllardan beri yolsuzluk iddialarıyla başı dertte olan, virgül, tele kızlarla seks partileri düzenlediği haberlerinin ardından da karısının boşanma davası açtığı İtalya böyle bir bir özgeçmişini vermişler yani ben. Ben bu bunu aile içi diye tahmin ediyorum. Nasıl aile içi? O, Ka Kaynı mıymış bu Tartaglia? Tartaglia ile bunun e, eski hanımı arasında sanırım böyle bir bağ vardır tahmin edin. Üvey Zoruna gitmiş çocuğu. Olabilir. Çünkü bizde namus meselesi demiş olabilir yani. O, olabilir. Hiç fark etmez demiş. Ha bur, neyle vurduğu belli olmuş. Tartaglia Berlusconya'ya saldırırken yumruğunda e, Duomo Katedrali'nin demirden minyatürü varmış. Duomo Katedrali de maşallah iri bir katedraldır. İki, iki yürü <gülüyor> falan bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Bu edelik eşyalarda. Ondan bir tane almış. Sürenir yani. Onunla girişmiş. Evet. Abicim siz de sürenirleri niye adam gibi malzemeden yapmıyorsunuz? Yap alçıdan bilmem neden. Bir kere iki euroluk şey koyuyorsun oraya. O kadar metale yazık ya. Sen bir radyocu olarak. Niye var Facebook'ta? <gülüyor> hayır Facebook'ta gruplar açılmış. Hangisine gireceksin Bilmiyorum ya. Yani, tekrar bir hortlatıyorlar yani, Oktay Demirci aramıza katılsın. Hayır diye. onu demiyorum ya. Berlusconi ile ne? ilgili. Ney o? Berlusconi... Çok ayıp oldu Massimo tartakleyen ne yaptın sen diyen bir grup adam var bir grupta oh be içimize vallahi su serpildi El, diyen adam var elinize konuza sağlık diyenler elinizle var elinize konuza sağlık Bay Tartaglia diyen bir grup var ne diyorsun Bay tartak ee, var mı bir gruba girecek misin ya yok ya ben öyle gruplarla kendimi ifade etmeyi çok e, haz etmediğim bir hadise yani bana çok uygun görmem ama şimdi e, Facebook Facebook'un mantığı bu değil mi abi? Nasıl gruplarla kendini ifade etmekte haz almıyorsun? Ya bir biraz birkaç gruba girdim. Pardon sonra, da şu yavan lafı edeceğim yani. Bu eşyanın tabiatına aykırı yani Fahir. <gülüyor> Facebook'un tabiatına aykırı Tamam. Şimdi Oktel'cim bir Hı -hı. iki tane gruba girdim. Evet. Haz etmedim. Haz etmeyince de yani öyle zevk almadığıma karar verdim. Başka An. türlü zevk aldığıma karar verdim. E, sonuçta da benim zevkim de önemli değil mi? Ama. Sana böyle biri yumruk atsa Fahir. O biraz... <gülüyor> Tamam anladım. Tamam. Yani e, Ama yani bir, şey, bir şekilde attı. Yüzüme mi? Evet ve böyle sen gıcık çok olur. ünlüsün. Abi, ünlü çok... Mü, ünsüz hiç fark etmez. Gıcık olur mu yüzüme? Ya tamam gıcık olursun falan. Zaten Berlusconi yüzünden de burada fotoğraflar da çok oldu, ifadesi belli. belli olmuyor ama çok sinirlendiği belli yani. Zaten Abi, arabadan çok... bir inişi var of görmen yalnız lazım zaten bir şey söyleyeceğim Aa, genç kızlar yalnız sever ki böyle yüzünde faça hafif yani çok ciddi olmamakla beraber küçük yara izleri falan o bence yakışıklılığına yakışıklılık karizmasına karizma katçektir katçektir şeydeki... diyorum yani <gülüyor> yüzdeki yara izi kadınlar e... sever valla ve ege sever. aksanı kadınların sevdiği iki şeydir diyorsun <gülüyor> anladığım kadarıyla <gülüyor> samimi söylüyorum ya yüzde küçük biraz yara izi olduğu zaman kadınlar böyle bir şey oluyorlar hayran hayran oluyorlar yani, evet. yani... Hatta estetik cerrahi merkezlerine böyle başvurular var. Yara izi yapın benim Yarayı, yüzüme diye. Yarım beni diye. Ciddiye söylüyorum ya. Biz küçükken böyle kaşla maçta falan böyle yarıkları olan şeyler abilerimiz vardı. Biz hep ona özenirdik. Biz de şöyle bir kafa üstü düşsek de şuralarımızı, oralarımızı, buralarımızı alsak diye. Peki Berlisconi bitti mi? Soruyorum sana. Bence Berlisconi bitmez. Bu daha başlangıç. Yani dayak televizyonda böyle herkesin gördüğü bir şekilde dayak yiyen yani herkes bugüne kadar biliyorsun bitti. Ee, i̇lk başta kim Andi Atay'ını hatırlıyorum ben. Andi e... da değildi ki ya. Ne, ne dedin sen Chat? Ne? Ne dedin? Ne, dedin, ne dedin sen Chat? O da ta, yani tokat tokatla dayak yani. Ver 11 şeyse Keto var. bak keto bitti gençlik de hatırlama. Medyum memiş, yürüdü aldı başını yürüdü gitti bak. O da gitti. dayak yener. Hiçbir şekilde tamam şiddeti Atan veya tasvip yani. etmiyoruz ama yani burada şimdi ne olacağına dair konuşmakta da lazım. Yani dayak yiyip de böyle bir oturup kalan hiç kimse şey olmadı. Devam ettiremedi şalanın şöhretini, ününü. E şey yedi, Tarık Hakan yedi. Tarık Hakan ne zaman yedi ya? Ha, ama Filmde o da... yedi o senin dediğin. Film. Film Filmdeydi sen... yedi ya. Aa. sonra şikayetçi olmadı. Ben çok eski değil 3 ay önce falan. Hadi ya. Tabi tabi. Ama o olur. böyle şey değildir. Kameraların önünde iki dayaktan bahsediyorum ben. Benzincideki kameraların. Görüldü mü? Görülmüştü görünmüştür herhalde. Gerçi dayak atan da öyle bir ününü ününe ün katan bir durumda değil yani. Yok canım yani. Sevda demirer mesela. Sevda demirer miydi da tizi şey Girişen. He. he, he. O yüzden. He, he. Yani o zaman bu önümüzdeki saat bir konuşalım bunu uzun uzun. Vallahi uzun uzun konuşalım. Uzun ya. uzun konuşalım. İngilize gidelim müsaade edersiniz Fahay Bey. O maşallah dolusunuz Oktay Bey. Hmm, İngiltere tahtının. Tek Benim için tek veli yaptılar. Valla 58 yıldır İngiltere tahtında oturan kraliçe Elizabeth varisini tayin etmiş. Ama öncelikle senin yani Fahir Öncü'n varisi kim? Ben onu öğrenmek istiyorum. Senin bir prens olarak Bırak. ne işin var tahta? <gülüyor> ne işin var? <gülüyor> Ay Var mı senin? Sen, sence hangisi? Ney var? Hangisi dediğim? E, hangi değerli şahsiyet? Prens Charles mı? Prens William mı? Harry mi? B. Prens William C. Prens. biliyorsun zaten 3 evet. tane şey var en, e, en yakın kaynaklar evet, yani yani. tabii aileye yakın aile içinde kalsın istiyor kraliçe elizabeth le. doğru ben olsam ben de öyle isterim çünkü man mülk har vurur har masa vururlar ba, ben şöyle bir şey bir efsane olarak kalsın diye 3'ü de KPSS'ye girdi bu arada Üçünün de puanı çok yüksek onu Hocam, öğrendim ben çünkü dil de önemli biliyorsun Ales. Ales dil Ales ya ALES dili değil. neydi değil. diyorsun. Ha KPDS. KPDS yüzmuş ya. Ana dili gibi İngilizce Yüz, konuşuyormuş. Üçü 100, de. A, o zaman şöyle yapardım. Bir e, efsane olsun diye. Hı. Ben prens Charles'ı oturtmazdım. Prens geldin, prens gideceksin. Sen ne işin var hakikaten? Prens... Sen bir prens var. <gülüyor> ne işin var tahtada? Ne işin var tahtada? Sen prenssin. E i̇şte büyük olan Harry miydi? Büyük olan William Gill. William Gill. İşte William Gilli ko. William Galiba. Dur bakayım. E, galiba, Harry bir evet. önceyse Heri'dir ya. Hı? Harry'di, William'iydi. William idi. <gülüyor> Valla doğru söylüyorsun Fahir. E, gazete, bir gazete. Mail on Sunday gazetesi maliye memurlarından ele geçirdiği güvenilir belgelere dayandırdı haberinde. Ulan bu ma maliye memurları da ne kadar önemli adamlar yanıza. Önemli adamlar Oktay. Maliye işin içine girdiği zaman akan sulardır Oktay. Oğlum. <gülüyor> bak, bak beni geç hadi neyse de. Yemin ediyorum kraliçe bile böyle böyle geziyorsa yüreği güp güp. Yani oğlu, nasıl korku salmış. oğlu prens Charles'ın yerine prens ha. Charles hemen yanında parantez açmışlar 61 yazmışlar. 61. Keşke PJ yazsaydınız. Charles'ın yerine 29 yaşındaki torunu William'ı ileride kral olarak görmek istediğini haber vermiş gazete. Nasıl söyleyecek bunu Charles'a? İşte böyle maliye memurlarına haber uçuruyor. Maliye memurları da birbirlerine anlatırken gazete duyuyor. O o zaman öyle. Ya Allah Allah. Vallahi işte bir ana bir taraftan. Ama ana tabii ki sonuçta Frens Charles'ın... E, ya derler? ana da sonuç olarak... Tanıyor Frens bir... Charles'ı. Yani. Ha, yani tanıyor. Yani. Yapamaz bu diyor. Bu diyor yumuşak yüzü diyor. Herkesi kendi gibi zannediyor bu <gülüyor> <mu> diyor. <gülüyor> Anam çağırıyor diyenin de peşinden gidiyor. Babam çağırıyor diyenin de peşinden gidiyor. Biz bunu nerelerden nerelerden e Bir sorumluluk da vermediler Fahir. Bugüne kadar yani 61 o yaşına geldi adam. Oktay. Bir sorumluluk verdi mi annesi? Tabii ki hayır. Galleri verdi. Galler prensi yaptılar bunu. Vallahi yemin ediyorum. Aman oranın da prensi. Oranın da prensi. Bir, bir halini şey... göreceksin. Çıfıtçılar galleri oldu. Yemin ediyorum sana. Her şeyi sorar. Her şeyiz bu kraliçe. Onu her anne şey. onu nasıl yapıyor? Yavrum yap işte. Yapmın Babacığım mı? ben bunu nasıl yapayım? Yani Kral Filip. Kral Filip değil de Prens Filip diye geçiyor. Orada. Prens Filip. Onu bile işin içine sokmuş yani. O derece bir de. O adam da şey be. Kalender adamı. O da öyle. İç yani William ayrıca Kraliçenin bazı de üstlenecekmiş, Gö gölge kral olacakmış. Kraliçenin bu karar yani almasında gölge bakanlık biliyorum da gölge krallık ne ya? İşte İngiltere'de gölge bakanlık var diye var diye zaten gölge kral diye bir şey uyduruyorlar anladım kadarıyla. Kraliçenin bu kararı almasında görevi devretmek için oğluna yeteri kadar güven duymaması da etkili olmuş diye haber böyle devam etti anda saraydan yalanlama gelmiş hiç alakası yok diye. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Hiç alakası yok. Nasıl yalanlıyorlar saraydan? Dur bakayım nasıl yalanlamışlar? Saçma ben sapan bilmiyorum. konuşmayın. Ne Re diyorlar? Ne alakası var demişler. <gülüyor> ne alakası var ya? <gülüyor> William'ın sorumluluklarının giderek arttırıldığı ancak kral olacağı haberlerinin uydurma olduğu belirtilmiş. Aman bırak haspan 29 yaşında arttırılmış şeyini de biliyoruz ya. Senin benim kadar şeysi var mı onun affedersin? Sorumluluğu Sayeler, var mı Oktay? Var Fahir. Ee, bildiğim kadarıyla William'da bir tane kimlik var. Otot otobüslerini biliyor biliyor. Abi o sorumluluk değil ama ya. Abi olsun sorumluluk mu işte. Sen binebiliyor musun? Ben binebiliyor muyum? Sen bilemezsen ben binemezsem kim binecek Oktay? Sa sadece otö değil. İngiltere'deki bütün üniversitelerin otobüslerine binebiliyorum. Bütün kampüslerine gelebiliyormuş biliyor musun? Zaten ilk Oxford, başta. Cambridge, Liverpool Teknik Üniversitesi, Fitzro Sunset. Bunlar İngiltere'nin Güzel üniversiteleri tahmin bunlara, ediyorum Hep bunlara giriyormuş ya bütün gün böyle Kampüslerde lak lak lak lak çay, Arkadaşlarıyla çay içiyor çimenlerde Ama Batak oynuyorlarmış ya bütün gün batak oynuyorlarmış İki <gülüyor> sene öncesine kadar Ondan sonra şimdi daha yeni yeni Gölge kral olacağım ben arkadaşlar diyerek O arkadaş çevresinden korkmuş Ve sürekli evde çalışıyormuş gölge krallık için böyle giyinip kuşanıp ondan sonra kendi vücuduna bakıyormuş gölgesini inceliyormuş böyle bir türü. Keşke stüdyomuzdaki e, görüntüleri dinleyicilerimizle paylaşabilsek. Senin çünkü gölge krallığı nasıl çalıştığını hissettiremememiz bizim ayıbımızdır Oktay, bana bir gölge krallık vereceksin var ya. Vallahi bir yönetirim var ya. Kişi var ya süper olur ha. Haybe. İşte böyle. İyi Oktaycığım. Durup dururken kadro çıktı yani William'a. William'ın böyle bir şeyi vardı. Valla güzel bek. Bence güzel. Yani gençlerin önünü açın açın açın diyen insanlar önce bir kraliçeye baksınlar. Kraliçe en güzel hareketi yaptı. Helal olsun kraliçemize. Helali hoş olsun hatta. Diyorum. Ben Oktaycım bir nefes diyorum. Bir tatlı soluk diyorum. Ne diyorsun? Nefes alabiliriz buyurun diyoruz. Nefes alamıyorum. <gülüyor> i̇şte nefes alamıyorum. onun için demiştim. Nefes alamıyorum. Aa bak çok severim bu parçayı. Al işte. Good night, good night, I, I, I, I, good night, I, I, I, I, good night, honey, honey, honey, honey, oldu ya? Yok bir şey duymadıysam program değil. Ne bileyim ben kulaklıklarım bu kadar. Kulaklık diyorum mikrofonların zevkli açılacağını. Yani. <gülüyor> Mikrofonun olduğu hiçbir yerde yapılmamız gereken bir şey mi yaptın? Bir takım hareketler. Ne da biz birbirimize böyle günaydın. Evet, böyle tabii bir canım birbirine ya. günaydın demenin en güzel yönlerinden birini sergiledi. Yani. <gülüyor> ne kadar güzel. Biraz daha kaliteli bir mikrofonumuz olsaydı herkesin yüzü ekşimişti şimdi. <gülüyor> Buyurun efendim hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım bu da benim otomatiğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Hoş geldiniz Ege Bey mikrofon başını geçince ilk lafının hoş geldiniz olması gerekiyor. Dinlediniz mi yayını gelirken? Dinledim gerçekten. Berlusconi'nin yumruklarına ne diyorsunuz? İçim i̇yi kan değil. ağlayarak dinledim. Yani. Ağzını ağzına vurmuşlar. Bir kere vurmuşlar ama tamam vurmuşlar. Siz seçimlerde zaten Sarkozy'yi desteklemişsiniz. Değil mi? <gülüyor> Sarkozy'yi desteklediğimden iyi olmuş diyorum ben. Bildiğim kadarıyla Sarkozy Berlusconi arasındaki seçimi... Benim Sarkozy... arabada sadece bir cümle geldi aklıma yayında telaffuz edilmeyen. Ağzını burnunu bir etmişler. <gülüyor> En güzel dayak ifadelerinden biriydi. Hey. Bir de Mesut Yılmaz'ın burnunu kırmışlardı hatırladınız mı? Evet ya ona bir şey fırlatmışlardı ama. Yok abi. yok onu bayağı lobide vurmuşlar. Ha evet. Onun Doğru. görüntüleri de var mıydı o ya? O da başbakan. Bak o da işte bak yumruk yedikten sonra ne oldu? Başbakanken ondan sonra... Başbakanken yumruk yiyen adam... Olmaz Olmaz Sadece kendi değil dimin onu konuşuyorduk dimin ee, Yumruk yiyen herkesin gözü önünde yumruk yiyen adam bir daha şey olmuyor İflah olmuyor Gerçi bak Mustafa Deniz diye bir uçan kafa atılmıştı değil mi ya Öyle bir şey hatırlıyorum O Tabii falan. canım o milli takım teknik direktörüyken Ama tam oturmamıştı galiba öyle Nasıl bir şey Nasıl oturmamıştı ya e, Yürüyüp ki tekrar yürüyerek çıkmıştı Ama eski tabi spor altyapısı var şimdi Berlus spor altyapısı yok ki Onun spor diye biliyorsun İşte bir yaz tatili olacaklar arkadaşlarla toplanacaklar da havuza girecekler Öyle spor mu olur? Spor anlayışı belli, doğru. Yani. En güzel spor diyorlar. Bir ön, bir de... <gülüyor> <gülüyor> ya boşanıyormuş. Kimmişti? Kim? Nurgül Yeşilçay ile Cem Özer. Aa! Biliyordum. Aa! Yemin ediyorum biliyordum. Yemin ediyorum biliyordum. Ne zaman biliyordun? Çok eskiden biliyordum ben. Zaten 5 yıldır evliler var Çok eski, ne kadar eski. Yani canım? bir süredir biliyordum, içime doyuyordu. Ya bu... Nurgül Yeşilçay'ın bir takım başarısızlıklarını ki kendisinin ifadesi bu Cem Özler'in sorumluluğunu olduğunu düşünüyormuş. Yani mesela bu işte son dönemki diziler ve filmlerdeki kötü. Bu adam yüzünden. <gülüyor> evet bu adam yüzünden. Abi yani Bunun yüzünden o gibi oynuyorum mu diyor. Ne diyor? Evlendi işleri ters gitti. Yani bu e, yükselme dönemindeki yıldızlar bitik dönemdeki insanlarla evlenince şey olur. Yükselme dönemindeki olumlu tarafları bitik adama yansımaz da diğeri böyle şey yapar. Gibe çeker canım bataklık gibidir Çünkü bir bitiş deneyindeki adam. doğa seleksiyonda, <gülüyor> doğa seleksiyonda ve e, dünya üzerindeki yazılmamış kurallarda bitik adamın etkisi daha et şeydir. Da fazladır. Şey diyordur. Böyle böyle yapacaksın filmlerde. Yapayım mı diyeyim? gerçekten? Böyle yap. Çok güzel olacak. Yap bak. <gülüyor> Ama Nurgül açıklaması da var şu bu yedi kocalı örmüzde bilmem kimi oynarken karşısına melek yavrusunu almış bakmış bu gülüyor bu gülerse herkes güler deyip ondan sonra öyle oynamış ya. Ve işte bakmış Cem Özer diyerek o zaman herkes tamam, Melek Yavrusu da sonuçta Cem Özer'in de genlerini taşıyor. Şimdi bizim evde star yoktu bu zaman, daha doğrusu interstar yoktu. Ha, ben de bizim de evde mıydım? star yoktu de bizim evde bir iki tane pop yıldızımız vardı yani. Ya o, biz o dönemi biraz kaçırdık da Galiba bir ara Türkiye'deki tek yıldız Cem Özer'di değil mi? Tamam canım. Ya yani talk show falan filan diye. Tek... Hem de devasa şöhret. Bir dönem dediğin laf açıyor mu? <gülüyor> ha -ha. Laf, e, lafı lafı açıyor, laf. laf lafı açıyor, laf açıyor olduğu zaman. E, tabii tabii. Muzaffer Abahel'in ünlü olduğu dönemler. Şimdi öyle bir şeyden sonra da hakikaten de Cem Özer'in ev beyiyle dönüşmesi de zordur. Adamın. Ya işte bu gün tarhana, böyle saçma tarhana mı olur ya falan diye böyle bir o talk show'daki eleştirel tavrını olduğu gibi mutfağa yansıtınca. Böyle şey mi olur? Vila Ama... olur ya falan? <gülüyor> Aradan 20 sene geçti canım. Bir şeyler yapmışlar herhalde. Olur mu Her gece tamladın. yatmadan önce yastık altı sohbetleri diye bir şeyler <gülüyor> Yapıyor muymuş şahane? Ya, çok uykum var diyormuş. Ben sana yastık altı geçtim. O küçücük Bir adam. de hikayeler de <gülüyor> <gülüyor> Kahveye gittik. Adam gitti. Şey çıkardı. Mercimek çıkardı. Ne kadar aldın dedim. Markete gittim. Yürü fiyatma. Senden uygun. En ayımsın diyor. Böyle yastık altı hikayesi için kıyılmış artık. Ya Cem Üzer bence şeyde. Işte, sahneden evlilik teklif ettiğinde. Nerede sahneden evlilik teklifi? Şey evlilik teklif etmedim ya. İsim Maraşlıoğlu'nda sahneden teklif etmedim ya. Utağ Demirci ve çöplük magasını hafızası. Herkesin göz önünde. Tabii canım olay oldu. Ondan sonra zaten kamuya açık evlilik üst teklifi üst moda oldu. Ondan gömlek giymeye başladı. O moda oldu. <gülüyor> evet, bence esas o bitirmiş oldu. Bir de uzun entariler giyiyordu ya şey döneminde. Uzun entari giyiyordu. Aa gibi. onun sebebi vardı ama. Neydi abi? Hastaydı. <gülüyor> <gülüyor> Hasta haydi Onun <gülüyor> hakkında öyle konuşma. <gülüyor> Ay, hürmüz bardağı taşından son damla olmuş. Yani şimdi ne alakası var yedi kocalığı hürmüzdeki başarısızlıklarla? İçinde i̇şte başarı. Yani. Aa öyle deme Oktay. Gerçi fikir onunmuştu. Yalnız Nurgül yeşil çay hakikaten e, magazin dünyasında yeni bir e, açıklama getirmiş oluyor. Bence o yüzden tebrik ederim. Başarısızlıklarım, son dönem başarısızlıklarımın sebebi. <gülüyor> kocamdır diyerek hani şey dese sanatsal ayrılıklar bilmem ne işte aşkımız öldü falan filan bunlar hep klasik şeyler Hı. son dönem başarısızlıklarının sebebi kocamdır Vallahi öyle zaten. Dur bakayım. ikinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle büyük hayran kitlesi edinen yüz başarı. O bir... zaman çok şeydi. Bu herif geldi, evlendi, <gülüyor> bitti. 2004'te özelle evlendikten sonra tersine döndü. Ya belki çocuktandır. Ama ana yüreği işte çocuktan. Bu bu, bu bu çocuktan diyerek böyle bir e, laf edemez. O yüzden kim var hayatından gönderici? Cem Özer var. Başka kim olacak işte? Kime? senin kariyerin çocuktan sonra. Benim kariyerim Sarkoza gibi. <gülüyor> Sen bir kariyer sahibi olarak ne işin var Magazin aleminde? Ay vallahi billahi ya üzüldüm ama biliyordum ya hiç vallahi şey yapmadım şaşırmadım yani. Bu ne ya? Vallahi belliydi o kız belli ediyordu en son bunlar bu şey dövüldü ya bu Timur. Timur diye ismi diyor. Ya ne çok adam dövüldü ya. Ya o çocuk ne olacak herkesin gözünün önünde dövüldü ya. Timur'da dövülen. Aa bu şey işte ya bizim alkollüyken şeyde. Ha, Timuçin mi? Timuçin Timuçin eseri. Ha, ha gömkansız ya. Gömkansız desene fayda. Gömkansız. Hırsız de. polis. Ha. Timuçin de mesela o Timuçin. Gömkansız. Yıldızların gömsü. Aa ijde. Bir anda değişir bu komşular yetişin o dostlar modern sabahlarda gazetelere bakıyorlar buyursunlar efendim bu arada dışarı çıkmak isterseniz böyle bir disko tipi bir yere nereye gideceksiniz abi bu aralar dışarı çıkabiliyorum <gülüyor> çocuklar <gülüyor> Çok sıkıldım var dışarı çıkamadım. Abi dışarı... senin bir olarak ne işin var? Ya bazı şeylere ifadelere yani kibarlık olsun diye başvurulan ifadeleri şöyle uzaktan bakınca çok çirkin. Bu aralar pek dışarıya çıkamadım. Dışarıya sen... çıkamadım dediğim tuvalete gidemedim evet. demek mi? Ha. Sen, orada sen kimin adına konuşuyorsun yani? Kendi adına mı konuşuyorsun? Yoksa ben efendim bildiğiniz kabahatim ve bu aralar dışarı çıkamıyorum <gülüyor> içeride bağırsak nerede <gülüyor> birikmiş duruyor mu diyorsun yani. Ha dışarı çıkamıyorum o mu demek? E ne demek? Ya. Ya ha, oluyor yani. Ben de şey diye düşünüyordum hep onu Gerçi bunu ne zaman düşünmeye başladığıma dair herhangi bir fikrim yok ama Eskiden tuvaletler hep dışarıda oluyormuş ya Evet. Evlerin dışında. Yani büyük ihtimalle odur ama yani ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı ben bir dışarı çıkayım. Bugün iki kere dışarı çıktım. Ama Ege içinin dışına çıkmasını kastediyor diyor o yani ifade. Yani tuvaletler öyleyken tamam kibar bir ifadeymiş de bugün Ama tabi doğru. Şimdi o dışarı zaman dışarı insan dışarı çıktığı zaman dışarı çıkmanın maksadı belli. Dışarı çıktığın zaman hem dışarı çıkmış oluyorsun hem, hem de, de içini dışarı çıkarıyorsun. görmüş oluyorsun. Yani bu o kadar netken bugün günümüzde bu şekilde kullanılması sormak lazım. Hak sormak lazım. Şöyle bir düğün bakmak lazım. Şimdi e, en güzel diskolar Beyaz Saray'da. Bu ay 28 tane parti yapılacak. E, Beyaz Saray'da. Valla 50 aşkın konuk bekleniyor. Hadi bir tane şey yapsınlar. Ne? Christmas yapsınlar. Öbür partiler sen bir başkan olarak. Nesin sen? Disko boy musun? <gülüyor> Valla asker yakınları, gizli servis görevlileri. Asker Halibat yıldızları. Hepsine... Bunlara uygun birer parti yapacaklar. Çocukların da çocuklar dediğim de melek yavruları var ya iki tane. Onların şeysi bozulmasın diye de gündüz gündüz gündüz vakti yapılacak. Kaça parti devam edebiliyormuş Beyaz Saray'da öyle bir şey, saat sınırlaması yok mu? Var var işte Mişelo şey demiş çocuklar geldiği dakika kapatırsınız demiş. Nasıl geldiği dakika öğleden sonra geliyor çocuklar sabahçı bildiğim kadarıyla onlar. Ya işte 4-4 buçuk gibi bitecek gündüz boyunca o gizli servis görevlileri lak lak lak lak lak lak içecekler. Ondan sonra akşamüstü vaktinde de gayet güzel gitmiş olarak evlerine gidiyorlar. Geçen haftalarda şey vardı ya bir tane davete e, davetsiz olarak giden iki tane Amerikan vatandaşı. Evet evet. Onların haberi vardı. Bu tip partiler anladığım kadarıyla bu parti parti dedikleri ya. İşte ya oradan işte buradan buradan eğlenecekler, takip... yiyecekler, içecekler. Beyaz Saray'ın partisi güzel olur diyor. Vergi diyordu. verenlerin parasıyla olduğunu da lütfen. Ege'cim Amerika'da değiliz. De olsun bir şey yapalım biz gene de. Bizim vergilerimizle de parti yapıyorlar. Daha doğru diyorum. Ben. Bizim dedi işte Amerika'da olacak. Olacak da. <gülüyor> Değiliz diyerek demişiz. Oldu o zaman işte o partilere de hepinizi gün boyunca şeyler en güzel müzikler, en güzel yiyecekler. Ee, şey baya hamur işi falan yapacaklarmış ona göre pişiler mişiler gırla gidecek yani Pişim. zaten kilo aldı ya obama fark ettiniz mi bilmiyorum da şişti adam beyaz saraya gittikten sonra o day gibi obama Vallahi filinta gibiydi ha bile pişiyiyormuş her sabah <gülüyor> içine bir kalıp peynir koyuyormuş peynir dayandıramıyoruz demiş michele obama beyaz sarayın önünde dağıtıyorlarmış <gülüyor> obama'nın yemediği pişileri <gülüyor> çıkan insanlara partiden çıkıyorlarmış mesela <gülüyor> <gülüyor> alıyorum. Tabii can Beyaz Saray'ın önünde lokma döküyorlar. <gülüyor> önünde değil ya. Dökülmüş lokmayı getiriyorlar. Lokmana mı döküyorlar Tabii mı? tabii lokmalar dökülecek, bir şeyler yapılacak. Tandırlar efendim söyleyeyim. Gözlemeci <gülüyor> ablalar hepsi oralarda olacak. Amerika'da düzenlenen 52. Grammy ödül töreninde Michael Jackson'a yaşam boyu başarı ödülü verilecekmiş. Kim <gülüyor> alacakmış ödülü? Jeremy Jackson mı? 58 tane 58 tane adam var alacak. Ben sana söyleyeyim halini. Ben şey okudum. Yani hiç e, merak etmiyorum ama çok acı. Jackson'ların reality show başlıyormuş şimdi. Ay. Hangi kanalda bilmiyorum da Latoya ile Jeremy Jackson'ını seyredeceğiz. Ne yapacağız şimdi Michael da gitti falan diye. Tamam. Bu Michael'ın postasından bir para çıkarır mıyız diye düşününce insanları seyredeceğiz. Galiba ondan bu kadar böyle şey olmadı ya. Büyük büyük bir şeyler olmadı. Michael Jackson öldükten sonra. Bu adamlar yüzünden galiba. Parayı çıkıyor. Evet orada para var mı? Burada para var mı? Diye diye. Birileri de gerçekten şey yapmıyor büyük büyük bir şeyler. Ne bileyim hiç büyük bir olay olmadı ya değil mi? bir Cenazesi oldu. Cenazesi de esas He. cenaze bu değilmiş diye <gülüyor> ikna etti kendimizi. Ondan sonra başka da bir şey olmadı. Bir konser olmadı bir şey olmadı. Ben şey düşünüyorum şimdi. Elton John mesela şeyi arıyordur. Paul McCartney ya Paul sen bu Michael'la bir ara yiydin falan bu sey falan döneminde acaba biz böyle hani birkaç sanatçı arkadaş bir araya gelir abi yok boş ver o ailesinden kurtulamayız falan Boşta diye bir şey olur. oluyordur yani ya bir töreni bile yapamadık adam gibi yapamadık. bir buruk şey hatırlıyorum. O da bir ne saçmalamıştı bir şeyler söylemiş. Koraya telefon gelmiş Michael'ın öldüğü gün burada şarkılar çaldık diye o şarkılar yalnız falan diye böyle Michael Jackson'dan telefon onlara. Onun ne paralar para almış? Tabii canım istemiş. bizim radyodan bile para istediler. Ne yapacaklarını şaşırdılar yani. İsterler isterler. Ya ama şey tabii ailenin direğiydi Michael Jackson. Direkt hakikaten. Hakikaten bir direkti hatta kolondu yani. Ana taşıyıcı kolondu. E, o gidince de tabii herkes bir strese girdi. Ne yapacağız ne edeceğiz diye. Doğru yani aileyi de ben burada suçlamıyorum. Yani bir aile düşün. Kendisi Amerika'da şey olmuş. Prestij müzik olmuş. Onun gibi düşün yani. <gülüyor> Hepimiz kardeşiz bu Michael ne diye diye şarkıları vardı. Sonu benzemesin diyeceğim ama sonu da benzemiş anladığım kadarıyla. Güvercinli klipleri var mı onların? Var. Var güvercin uçuyorlar sonra Michael yiyor onları. <gülüyor> Michael'ın yüzünü oh, çarpıyor. Ya Michael ya Oz yiyordu. Öyle bir garip bir şey vardı. Dünya Kupası resmi maç topu belli olmuş. 2010'da... Adam gibi bir top olsun ya. Oynanacak top. Bu çok büyük olay biliyorsunuz. Yavan esprilere girmememiz ne kadar nezih olduğumuzun göstergesidir sevgili dinleyiciler. Nasıl bir esprilere girebiliriz? Ben anlayamadım. Zulu dilinde... <gülüyor> İsim terapuz etmememiz. <gülüyor> Zulu dilinde kutlama anlamına gelen ee, Jabulani. Jabulani diye top mu olur ya? Adı verilmiş. Topun adı oymuş. o diye biber olduğuna inanıyorsun da <gülüyor> Jalipuni diye top olduğuna mı inanmıyorsun? İşte bunlar şey oluyor değil mi? Bu topların artık eskisi gibi şey değil, altıgen değil. Bu dikişleri değişti değil tabii, mi? Tabii tabii. tabii, tabii, tabii, tabii. Öyle şimdi, değişik geometrik şekiller iç içe geliyor falan. Tabii şimdi 11 farklı renk kullanılıyor mesela Jabulani'de. Hı hı. Ondan sonra bu üzerindeki renklerde her takımdaki 11 oyuncuyu, Güney Afrika'da konuşulan 11 farklı dili ve ülkedeki 11 kabileyi temsil ediyormuş. Allah Allah. 11 mucizesi diye kitap o, yazılsa çok satardım. Ondan belki. sonra temsil edilen şey ayaklarıyla vuracaklar anladığım kadarıyla. O kadar temsil yeteneği olan bir... <gülüyor> topa yerden yere fırt ısıtacaklar ondan Ne yapsınlar? Yapsın <gülüyor> Öyle yapsınlar <gülüyor> o Hayır, kadar. Yapsın yapsın şey, şey, o kupada sadece kafa golü atılmasına geçerli. kafa 2 sayılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> diğer <gülüyor> ayakla vurulanlar falan hiç sayılmıyormuş. Topun tasarımında 14 yerine 8 panel kullanılmış. Panel mi? Vay be. <gülüyor> Vay be. <Panel> <gülüyor> <ne> <gülüyor> ya topta panel. Oğlum paneline aban diye bir şey var mı topta? Ben bilmiyorum ya. Onu bana yok abici. Biz panel de bilmiyoruz ya. Ne bileyim? Panel ne ya? Ben 3 lese de vay Oğlum, ne diyecektim. şey mi acaba ya? Bunlar 11 parçadan mı oluşuyor acaba? Acep. Tabi. Yurt dışından geliyormuş parçalar. Montajı Güney Afrika'da yapılıyor. <gülüyor> how? No. No. How? <gülüyor> no, no. How? No. Ee, Güney Afrika'nın başka yıldızı yok mu ya? Charles Theron'dan başka? Yok, Charles maalesef. Theron yine şey yapmış. Top yine Theron'da diye haber var bak. Dur bakayım, <gülüyor> ha, topu da şey bu kadın canısı tanıtmış. Keşke Tarık Mengüç tanıtsa. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel adamdı da o Darkman gücü abi. Hala güzel adam canım. Güney Afrika ne, değerini bilemedi. Ama yok da en son bir iki işte kadın programında gördüm. Ben en son böyle biraz şarkısını arıyordum da internette. Hmm. şey diye şarkısı var. Küresel ısınma diye şarkısı var. Hadi canım. İnanılmaz e bir şarkı. Çalsak ya niye çalmıyoruz abi? Çalalım. Şakır şakır oynuyorsun. Küresel ısınma, küresel ısınma olur falan diye çok güzel bir şarkı var. Evde neydi dışarıda maç evde sökmez o numaralar falan filan diye böyle toplumsal eleştirileri de var. Toplumsal eleştiri şarkılarının hepsi hareketli çünkü biliyorum ben Sulu Kulö'de yapılan ile ilgili şarkıda hareketli bir şarkıydı. Milletin aşkı fantastik bizim aşkımız romantik mi? öyle bir şey şarkıları var. Ha, milletin aşkı fantastik bizim aşkımız bumbastık diye bir sözü var şarkının. <gülüyor> Aa, çok güzelmiş. Şey yok mu peki ya Yavaş şarkısı yok mu Darkman Güç'ün? Yavaş Dark Man şarkısı. Dans şarkısı yani. Slow dansı. Yani o adam Türk popunun en eğlenceli şarkılarından birini yaptı. Şey yapamadık. Sanki her şeyi o bozmuş gibi davrandık. Şakşuka diye şarkısı vardı. Bugün bir mastik olabilirdi o şarkı kıymetini bilemedik. Ya o hala var aslında. Biraz daha zaman geçmesi lazım. Biraz yıllanması lazım şeyin, şarkıcının. Şuk e tabi. Biraz yıllandıktan sonra bak o zaman yine ikinci şeyini yaşayacak. İkinci baharını yaşayacak. Gerçek bir söylüyorsun falan. Vay samimi. Aa bu arada biz saat başını biraz kaçırmış mıyız? Birazcık mı? Evet. Bayağı bir kaçır. Oradan biraz ayıp oldu. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın. Ay, i̇yi kalpli insanlar olan sabahlar yeni bir saatten bir kez daha günaydın diyor radyoların başındakileri iyi kalpli insanlara. Buyursunlar efendim Seke seke geldim stüdyoya fark ettiniz mi? Evet hakikaten söke söke getirdik seni stüdyoya Para içinde yüzmek buna denir Teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Günde bir saat internet IQ arttırıyormuş Ben Nerede tam bakayım? bir saat duruyorum internetin başında Ne bir dakika eksik ne bir dakika fazla Hakikaten bir saatten fazla arayacağımı Ben sıkılıyorum ya İnternetten mi? <gülüyor> Vallahi sıkılıyorum ya. Vay sadece hiçbir şey yapmadan durursan sıkılırsın tabii <gülüyor> bir karşısında. Böyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Öyle değil bir şeyler yapacaksın. Google falan onlara girmiyor Googling. musun? Googling. Google'a giriyorum. Google. Google'a Google. giriyor musun? Google çok güzel, baya güzel. <gülüyor> baya güzel yani, baya kapsamlı. Google'ın en büyük esprisi şey. Mesela bir şey yazıyorsun. Neleri arayabileceğini sana altta şey çıkarıyor. Mesela bu mu demek istediniz? Bu mu, bunu Şu mu, mu istiyorsun? Bunu mu dediniz? Çok güzel yani. Aa bak diye girince ben... benim baya ilk... Ya, Google falan çıkıyor. şey yaptı ya ne derler yani, Kürtçe tamam. servis veriyor ya artık He, evet. sağ Fahri Öğünç'ü arayacaksın Mesela evet. ee, Fahri yazdın Yanlışlıkla Fahri evet. Öğünç Şey diye çıksaydı bunu mu demek istediğiniz yerine Fahri Öğünç derken diye çıksa Onu sonra konuşuyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bir anda değişir <gülüyor> Şu güzelim esprim de reklama gitti ya ona üzüldüm. Bir daha yapayım mı? O size? da bir daha yazsın. Bir Biraz ya. önceden alalım da ondan <gülüyor> sıfırmış gibi. Mesela Google'a bir şey yazıyorsun. mesela Google'a. <gülüyor> Fahri Önç yerine yanlışlıkla. Fahri Önç yazsan. Ha. Orada şey çıksa. <gülüyor> Fahri Önç diyerken. <gülüyor> <gülüyor> Fahri şu hapşırını reklam sırasında yapsaydın bir <gülüyor> sahteden de olsa bir esprime gülseydin ya. Abi tam gülüyordum oradan hapşırığım geldi ya. Yani senin Çok, her bayağı eşsinden... iyiydi ya. <gülüyor> Bu Nusret'ten de iyiydi yani. <gülüyor> Yani ben bunu ilk üçe yazarım abi. <gülüyor> ben de. Bu... Ama şöyle bir şey, gariplik oldu. Ege gülerken sen hapşurdun. Ege çünkü şey, sen Fahir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> derken <gülüyor> dedi. Ben zaten olayı anlamaya çalışıyordum sırada. Ben bundan sonra <gülüyor> bugün program sonuna kadar senin her esprini ve her, her yorumuna, her yorumuna hapşıracağım. Aşk olsun hayatım ya bu istemli bir hareket değil ki. istemsiz bir hareket yani hayatım. vücudumun bir tepkisi yani hayatım sonuçta. Hayatım demeye daha 15-16 senem var Fahir benim hesaplarıma göre. <gülüyor> bir <gülüyor> hayatım demeye. Şeker kardeşim demeye? Onu, onu diyebilirsin. Tamam şeker olsun kardeşlerim benim. Günde en az bir saat internette gizli mi? IQ'yu yükseltiyormuş o Ne çıktı. kadar yükseltiyormuş? Ebru Şallı bak orada 2,5 santim boy uzatacağını söylüyor. 1.62'lik Hülya Avşar'a diyor ki 1.65 yapacağım. Ne ne kadar arttırıyor %100 de mi? Pilatesle. Ay, pilatesle. Kesin. Çünkü Ebru şu an Pilatesle pilates... boyumu uzatıyorum. İnternetle zekamı geliştiriyorum. Oh be. Hapş. Espri değil ki bu ya. Bu normal. Ayo <gülüyor> ben güldüm. Hapşurduktan <gülüyor> sonra güldüm ama. <gülüyor> Güzel. Ne, ne yapacakmışız o bir saat? Bak şimdi internete gir. Eskiden mini, mini Nova vardı. Ona falan bakardın. Şimdi girdin Easy TV'ye. Bak bakalım bugün neler, hangi diziler. Zaten artık ben internetten dizi indirmeyi de bıraktım. Çünkü birisi bana bunun illegal olduğunu söyledi. İndirmek derken ne demek istiyorsun? Ben hiç dışmıyorum ya yani. Şöyle bir şey var. İnternette bazı dizileri koyuyorlar oraya. Evet. Ondan sonra onları sen kendi bilgisayarına... download yapabiliyorsun. Yani indirgemek. Kendi bilgisayarını indirgeyebiliyorsun. Ama ben işte bir araştırma yaptım da... ...YouTube'un yasak olduğunu öğrendim. Ondan sonra o yasaksa bu da yasaktır diyerek... YouTube ...İnternette ne? şimdi... YouTube. YouTube nedir? Gençler tabii bilmiyorlar. Sen bizden küçük olduğunda. Ben bilmiyorum anne. YouTube ne? yani dünyadaki bütün ülkelerin evet. bir de Çin'den işte e, girilemiyor. Evet. Girip e, böyle mesela bir kedinin piyano üstünde yürümesini falan seyredebildiğim bir site. ne kadar gereksiz bir şeymiş ya. Çok saçma bir şey. İyi ki yani, yasaklılar. İyi yasak bizde. Sonra, yani bu zekayı geliştirmez, bu zekayı götürür yani. Abi bir saat ne yapacaksın internette? Key ödemeleri diye bir site var. Hmm. ödemeleri.com Oraya giriyorsun. Key ödemeleri o kadar güzel ki orada bakıyorsun. Key ödemen var mı, yok mu? Siz Kimin ne, var, nasıl olmuş mu? güvencen var mı? Onu giriyorsun, o numarayı, emeklilik şeyine... Vatandaşlık sekan. numaramızı öğrenebiliyor muyuz? Tabii ya? bunları da öğrenebiliyorsun. <gülüyor> Çok güzel bir... <gülüyor> Ynt. <gülüyor> mesela ben her gün gidiyorum. Vatandaşlık numaram değişmiş mi diye bakıyorum. Başka internete ne yapacaksın ki? Vay güzel ya. Bence tabii. Sen ki... ne zaman baktın mesela en son vatandaşlık numaranı? En son vatandaş 2-3 ay oldu ya. E i̇şte iş bugün lazım beraber değil. bakalım. Ben hemen yayından sonra zaten elim ayağım titri internete girme. Girelim bir değişti vatandaşlık numara. İşte değil o bir heyecan Oktay. Nasıl geçiyorsun Kayseri'de? Değişti mi, değişmedi mi? Nüfus, nüfus üzerinden bakıyorum ya. Sürekli oradan bakıyorum. Abi ben. nüfus üzerinden bir, bir, bir şey kalmadı bana. abi. Ha. Nasıl kalmadı? Onlar eski kafa. Artık her şey online. Online mı? Hı hı. YouTube gibi bir şey mi? YouTube veya Geniald. Ya ben tam anlamadım ama neyse. Onları bir konuşalım. Şimdi işte bu tip şeyleri yaparsan... Ama e, ne yapacaksın hı. bir saat internette? Girdin ev demelerine baktın. Ondan sonra gittin vatandaşlık numaranı öğrendin. dakika. 2 puan oynar ya. Ya zaten şöyle demiş. Çalışmak için fazla aktif olmayan internet kullanıcıları... Ne demek bu ya? Yani fazla internet kullanmayanlar üzerinde yapılmış bu araştırma. Hı -hı. Beş gün boyunca her gün bir saat internette gezindi. Ama nereye gezdik? K ödemeleri vatandaşlıklara. Oradan oraya mı gideceğiz yani? Ya hayır öyle değil. Yani psikiyatri profesörü Geri Simoğlu demiş ki günde ortalama bir saat internette vakit <gülüyor> geçirmenin vakit geçirmenin bir IQ'yu arttırdığını söylüyor. Mayla o zaman yarım saat K ödemeleri yarım saat şey mi? Mail dahil mi hoca? Ne demek mail dahil mi? Ya insanlar bir ne, mesela... elektronik ortamda posta atıyorlar ya. Hayır canım öyle şey olur mu? Ya tabi mesela bir şey bir şey mesela göndereceksin. Evet. Yaklaşık bir saat tuttu mesela yüklemesi. Evet. O da dahil. Böyle o ekranın dahil. başında bakarsan ona onu da sayıyorlar. Tamam da, konsantrasyon meselesi yani. Yani. <gülüyor> yani öyle. Onun takdirini size bırakıyorum ben. Porno yani. diye bir şey olsa hadi gene onu da anlayacağım. O da yasak biliyorsunuz internetten. Yani daha doğrusu zaten, e, zaten giremiyorsun yani. o YouTube gibi zararlı bütün şeyleri kapattıklarında. Yani. Ben bu Facebook'un ne zaman kapatılacağını çok merak ediyorum. Çünkü insanların çok vaktini aldığını biliyorum Facebook'u ve Türkiye'de şubesi olmadığını da biliyorum lütfen birileri el atsınlar Facebook'a. Türkiye'de şubemiz yoktur diye şey yaptık. Türkiye'de şubemiz <gülüyor> yoktu hakikaten. 2009'un değerlendirmesini önümüzdeki günlerde yapacağız başlayacağız değil mi? Of evet. 2009'un en... enleri 2009'un enleri. enleri onlardan bir tanesi ama dört gözle bekliyorum yani Yılı ne Yılın şu son günlerinde en sinir olduğum olay şu Elleri, elleri 2009'da dedin 2009'un en bunu? çok konuşulan ayrılıkları, on haber. 2009'da göze girenler, gözden düşenler. İlleri altlarıyla 2009'a genel bakış. Kim ayrıldı? Dün ben sana söyleyeyim 2009'un. 2009'un herhalde en popüler adamı şu bana benzetmeye başladıkları çocuk. Kim o ya? Twilight. Düvarlarda ki e değil mi? Evet. Bana bana benzetmeye başladılar Hı -hı. Bana. Evet. Ama şöyle bir bakınca da ciddi ciddi, ciddi benziyor. Vücudu özellikle çok acayip, birebir ya. Kaba hatları daha çok benziyor <gülüyor> ve kaba etleri. Biraz birazcık Ege'nin yüzünde daha fazla kan var. O da yani adam vampir olduğu için. E, onu da makyajla yapıyorlar. Çünkü çocuğum ben gerçek halini gördüm. Hadi canım, Neredeyse. Kanlı ben. canlı bir çocuk pembiş pembiş yanakları var. Lan böyle. Çok mantıya benzedin. Ne, en, en ayrılığı neymiş Oktay? Ya, ya işte şey. Cem o, Özer ayrılığıysa tamam. O, o girmemiş listeye ama işte yetiştirilecek herhalde o da bakalım. Ne var ki ayrılık yok 2009'da. Herkesin sevenlerin ya? kavuştuğu Aa, yıl diye biliniyor. Olur mu 2009'da ne Berlusconi neler ile neler? karısının arasında gerilim oldu. Berlusconi ile karısının boşanma davası zaten birinci sırada. Ondan sonra bizim hiç bilmediğimiz Sara Palin'in en büyük kızı Bristol Palin'in e, çocukların doğumundan 3 ay sonra ayrılması. Geç. 80'den beri CNN'de sunucu olan Lou Dobbs'un istifası <Gülüyor> Lindsay Lohan'ın lezbiyen içki yaşadığı DJ Samantha'dan ayrılması Aa, Doğru Mel Gibson'ın eşi bilmem kimden boşanması Doğru Aa, Dünya kadar nafaka Ondan sonra bir ikiz bir de altız getirerek 8 çocuğa sahip olan Kate Goslin ve John Goslin çiftinin ayrılışı Doğru Michael Phelps'in sponsorunu bırakışı. E, sponsor onu bıraktı ya şeyden sonra. Üçlentiden sonra. E, sonra Doğru. Sonra. Ben yanlış okudum da ondan öyle olur. Oasis'in dağılması. Ay Aa, oasis, oasis mi Koy kız bir oasis koy da bir şey yapalım. Aa, eski hiç günlerin açısına koy. Aa, oasis dağılmış haberimiz yok burada. Amerika'daki Ayvanat Bahçesi'nde yaşayan Harry ve Pepper adlı eşcinsel erkek penguenlerin ayrılığı. Cık. Yavan. Niye bu özellikle eşcinsel ilişkilerin Altını çizerek şey yapıyorlar Lezbiyen ilişki yaşatan kızdan ayrılışı Lezbiyen maymunların Ne bu yani şimdi Eşcinsel erkek peng ayrılığı Ondan sonra geç Rihanna'nın sevgilisi Chris Brown'dan dayak E niye şeyi yazmamışlar Tiger Woods'un Gerçi onlar ayrıldı mı resmen Ayrılmadı Tiger Woods süresiz ara verdi ya Dayağı yiye devam ediyorlar. Valla yani. süresiz ara veriyor. A, Tiger Woods da Tiger Woods'muş yani. Bir insanın adı Tiger olunca yani bu kadar mı haleti ruhiyesi etkilenir ya? <gülüyor> Türkçede Kaplan diye isim var mı? Aa, Kaplan Bey. Kaplan, Kaplan. Kaplan yok. Bey yok. Ama İngilizce'de çok... Kaplan diye soyadı var. Ya gal Kaplan'ı da Tom Jones yok, var. Kaplan diye okunan bir Kaplan diye yazılan isim isimleri var evet. Ha Yok abi ona gerek yok ya. Ama çok güzel bir erkek ismi Kaplan. Kaplan Bey. Bence evet aslan diye isim varsa kaplan diye de olmuş. Kaplan aslan, amca. Evet, Puma bak, diye isim olsa ya. Puma mı? Puma. Daha güzel bir isim var Bence mı? Bence göbek ismi adı olarak. Kadın erkek ismi Puma mi? Ege Kayacan. Aslında ismi kadın Puma. ismi daha P ile başlayan Puma Hanım. Puma Hanım. Pelin. Mesela Pelin gibi mi diyorsun? Hmm. Pel, yani P ile başlayan erkek ismi var mı? Var, var. Yani Peyami var. Var Peyami var. Pertev var. Pertev var. Peykel var. Peykel var. Bu kadın ismi. Kadın ismi. Sonra... P ile başlayan erkek ismi. boşluğunu aslında Puma çok güzel olurdu. P ile başlı ama bir sürü e... Puma kayacan. Pars var. Pars Bey. Pars Bey. Pars mi? var, aslan var. Bence Puma çok güzeldi. Jaguar da çok güzel isim. J ile başlayan erkek ismi yokken. Bunlar marka yanındı, ha, Evet ya ben. hakikaten marka konuşuyorsunuz. Jaguar, ha. Puma, bunlar hep marka. Ne yapayım abi hayvanları marka diye aldılar. Ne yapacağız yani? Şimdi? Bizim ne günahımız var biz bunu Türkçemizde. Hayır, isim koyamazsın. Yok. İsim koyamazsın. Koyamaz mısın isim öyle? Koyarsın canım niye koyamazsın? koyarsın? değil mi? Tabii canım. Koyarlar ablam. Jaguar çok güzel sinmiş. Ya yok be. Jaguar şey Jaguar bak şimdi çocuğun dışarıda çağır. diyeceksin ya. Jaco diye demiyorlar mı? Doğru nakala? bak Fahir güzel bir test yapıyor. Yani, Sokaktan çağırıyorsun çağ şimdi. Jaguar. Jaguar oğlum. Baban gelecek hadi. Baban ya. gelecek Jaguar Allah. Bak. Olmuyor. Çok güzel oldu bence. Jagu dersin. Jagu! Jagu demiyorlar mı Michael Jackson'a? Onun gibi düşün. Ama mesela Jaguar oluyor da Pars olundun Fahir. Bir de Pars'la yapsana. Pars! Bak olmuyor. Bence işte. de en güzeli Pars oluyor. Fahir yani. bir Puma'yı çağır bakayım. Puma! <gülüyor> Puma! <gülüyor> Puma çok güzel çağırıldı bence. Bence de hakikaten. Ve Puma'nın, acaba... sen annenin... Şey, pencereden çağırdın düşün. Puma da pencerenin <gülüyor> kenarından geliyor. Küçük sessiz adımlarla. Tamam hadi geldim diyor. <gülüyor> Tusa da gelir Puma ha. Valla gelir. Tusa Yıllarca demek oluyor? ki biz öyle. Benim de ruhumda bir pumalık vardır. Puma gibi yetişmişsin vefa. Vallahi. Vallahi. Yıllarca abi. tıslana tıslana çağrıla çağrıla en sonunda döndük Puma'ya ya. Vay be. Hey gidin, Senin bir Puma olarak <gülüyor> ne, ne işin, işin var sokakta? <gülüyor> Suda eriyen <gülüyor> Banknot üretmiş Japon oyuncak üreticileri Daha gereksiz bir şey var mı ya? Ne bileyim ben ne işe yarayacak? Bitiyorsak ya? eğer bir sorun yok Denize girdim çıktım bütün servetim gitti ha, <gülüyor> Çok özür dilerim ya suda eriyen sabun paraymış bu sabun Herhalde çocuklara Çocukları daha büyük hayal kırıklığına uğratacak bir şey var mı ya? Bayramda bir Öp benim yavrum Öp. Ama Şiko teyzenin elini Ondan sonra Şiko teyze bana para verdi Hop, gitti parayıcek. 100 dolarlık banknot şeklindeki gül kokulu banyo sabunu. Oo gül kokulu. Güzel olur. Ha bugüne kadar çünkü hep neydi zenginliğin göstergesi? Tairetimizi dolarla yapmaktı Ondan sonra bir de elini yıkaman gerekiyor. Onu da dolarla yapacağız. Ama bu. Ha elini yıkamak olur yani. Ya Onun tuvalet kağıdı şeklinde, dolar şeklinde tuvalet kağıdı yapmışlardı. Üstüne bir de dolarla elini yıka. Oh bitti gitti. Bir de, bir de dolar şeklinde şey yap. Ne? Sigaranı yak. Çakmakla veya daha doğrusu kibritle. Çigara derken tabii ki portakalları dolar yap onu ezerek portakal suyu faydalı olduğu için söylüyorum. Ama ucuzmuş, güzelmiş fiyatı falan ya. E lan, sabun en nihayetine ne kadar pahalı olabilir Oktay? E, Fahir öyle deme. mi? E, yani sonuçta. Sonuçta yani 100 evet dolar. Ya ya. Bir deste 2.8 dolara satılıyormuş 10 banknottan oluşuyor. Ne, hiçbir şey değil Evet, ya. Ya. Ailece kullanıyoruz güzel çok da memnunuz. Bir keresinde al esprisini Siz... yap zaten sıkılırsın. Siz hiç kullandınız mı o kağıt e, mı? sabunları? Kağıt çektiğinde hiç kullanmadım. Var mı öyle? Var tabii canım. Kağıt çektiğinde. Böyle sabunluk var küçük. Askeri giderken de mi almadınız yanınıza? Askeri giderken ben bir tek vodka aldım bir askerin ihtiyacı ben de... olacak son şeylerden biri fayr ama almışsın. Ben yani. de pompon aldım. <gülüyor> biraz hani o herkesin bir kalıptan çıkmış gibi kıyafeti olmasını istem kıyafetlerim imkânıydı pomponlarla süsledim. Çok orijinalliydi. Koşunda neşe kaynağıydı. <gülüyor> pomponlu diye çağırlardı. Şşş pomponlu. Ne haber kız pomponlu. Vallahi güzel. Çünkü mesela sabah koşusunda o pomponlarım hop hop ederdi. Bizim <gülüyor> arkadaşlarımın da yüreği ağzına gelirdi. Hop hop ederdi onları da yürecik derim. Ne kadar güzel. Güzel günler İyi yaşaymış. güzel geçmiştiniz senin askerliğin. Çok deşeli geçti ya pomponlar içinden geçti. Özgün de askere gitmiş şarkıcı Özgün. Aa özgün de Hadi gitti. Ya. Ne onu güzel bir özgün de koyalım. Bir oasis bir özgün. Tamam özgün bulalım valla. Özgün ne var bizde? Radyocu olarak koyalım demek ayıptayım ya? Yani koyalımın ayıplığından değil de şarkı için... <gülüyor> çalmaya hadi bir tane de özgün Hakikaten koyalım ya. demek sanki araba teybine koyuyormuşuz gibi falan. Hasan <gülüyor> kaseti koyalım demek gibi bir şey ya. Ya vardır özgün bizde ya. Onun özgün yerine yok. yer verelim diyeceksin. Yer verelim. Özgüne de yer versek yayınımızda. Bir, bir söyleyelim istersen Özgüne. O zaman isterseniz yani. reklama yaklaşırken ben size haber vereyim. Siz de rahat rahat söyleyin. Elveda'ya söyleyin. Her şey biter. Her şey... Ee, bir dakika. <gülüyor> Şimdi neydi o? Kağıt sabunluk var mı gerçekten? Kağıt sabunluk de? var tabii canım. Böyle küçük kutuların içinde oluyor. Kibrit kutusu kadar. Nereden aldın Oktay? Be, onu bir açıklar mısın? Tandoğan'daki o şeyden işte. Yeraltı çarşısı. Yeraltı Yeraltı çarşısı. Sabunu eline koyuyorsun. Onu yıkayınca eriyor gidiyor. Evet sabunu koyuyorsun böyle. İşte o sabun gibi de değil. Koklayınca böyle şey yapıyorsun. Anlıyorsun. Onu böyle sütüyorsun elini. Suyun altına ondan sonra köpürmeye başlıyor. Allah, yavaş yavaş Allah, yok. Yok oluncaya kadar yıkıyorsun enişte. işte. Evet. Sabunla giriyorsun, sabunsuz çıkıyorsun musluğun altından. Düşün. Bir mucize, mucize. adeta. Vallahi. Her yerde yanında götürebiliyorsun kocası bunu götüremez ne yani? Yani e, Noel babaları koşturmanın zamanı geldi de geçiyor Londra'da her yıl düzenlenen Noel Baba koşusu başladı. Üstelik de bu adamları sadece donla koşturuyorlar. Noel babaların da hakikaten kırmızı donla koştukları e, doğruymuş bir efsane şehir efsanesi zannediyorduk bunu. E, bu bak bizde ne kadar kabuk adam var bunların Noel babaları var ya zumba maşallah mı? ya zumba gibi adamlar ya. Vallahi gören Ciddi söylüyorum böyle Noel Baba'ya can kurban ya. Ya Noel Baba'sını güzel besliyor adamlar. Yüzlerce ha, kişinin katılımıyla eee İskoçyalılar Büyük İskoç Noel Baba Koşusu etkinliği kapsamında Edinburgh şehrinde buluştular. Binden fazla Güney Koreli de şehrinde düzenlenen Noel Baba maratonunda 10 kilometre koşarak geleneğe katıldılar. 10 kilometre koşan Noel Baba olur o zaman köpek kalmaz ki ya. Bu zaten bunlar zımba gibi ya. O zımba. Noel Baba'nın şeyden önceki hali. Zımba Baba tekyesi. <gülüyor> <gülüyor> diyetisyene gitmeden Bonbon önce. bağlıyoruz. Japonya'nın Tokyo şehrinde de e, yüz kadar Noel Baba ile sokakta çocuklarla beraber koşu yapmışlar. Ya bu çocukların <gülüyor> gelişimine etkide bulunmaz mı? Ya? Bunlar bir tane Noel Baba Bulur. olması lazım. Onun da tonton birisi olması lazım. Ona hediye getiriyor. Şimdi bu Noel Baba'yı böyle görünce baba da istemez yani. Bacadan böyle bir adam giriyor gece vakti. Valla girse yani. Bir tane hediye bırakıyor ondan sonra adama bakıyor derin uykusu derin. Hanımefendi ben geldim Noel Baba olarak. O çok güzel Zaten kulağı şey uyuşturuyormuş Üfleyerek konuşuyor <gülüyor> Öyle bir şey var biliyor musunuz tabi ilk başta üfleyerek ondan sonra yiyen Tamamen beyni kadar yiyen Noel Baba diye bir şey var Hiç duydunuz mu onu tabii Ben ki. onu okudum ama e, gerçekçi gelmemişti İlk okuduğumda Şimdi bir daha okursam gerçekçi gelecek gibi geliyor Öyle bir şey var ya Eee başka neler oluyor? Başka Houston, Houston. Houston. Houston'u nereden hatırlıyoruz? Amerika'nın nesi Houston? Başkenti mi? <gülüyor> Değil. Houston. Ee, başkentli New York arasındaki şey. Amerika'nın ee, tekste seyahatinin Houston kenti. Merkez. merkez Houston. Şey ya. Houston merkez, evet, evet ya. merkez. Kaybağı ve sucuğuyla meşhur. Ha. Şimdi Ve oraya da güzel hocam. bir başkan seçildi. Neşe, dünyanın en neşeli başkanlarından biri oraya seçildi. Ennis Parker e, hayırlısı olsun diyerek görevini devraldı. Ne tip e, bir espri anlayışı var kendisine? Neşeli. Lez, lezbiyen başka. Ama üstüne. E, 53.6'lık <gülüyor> destekle belediye başkanlığını çatır çatır almış. İyi. Ondan sonra evet, esas demiş Houston'ı evet. bundan çok sonra Houston'ın şahlanışını bundan sonra görün diyerek de e, rakiplerine korku saldı. Hadi bakalım Texas seyredeceğiz seni. Yürü Bak, be Texas. Öyle bir şey seyretmiştim galiba. Texas'lı boğboylar mı? Öyle bir çiftlikte bir şeyler oluyordu. Tamam, olur olmaz mı ya? Hep bunlar o Houston'da yaşanan olaylar. Müferit hadiseler tabii bu ki. Bu kadın lezbiyen olmasaydı hiç haberimiz olmayacaktı hiç değil mi? Olmayacaktı Aldığı ya. oy oranından. Hiç hiç hiç, hiç. %53.6 aldığında hiç bizim gazetelerimize yansımayacaktı. Vay be. Nereden nereye? Nerede? Amy Winehouse'da ayrılıyormuş bak. Amy Winehouse memeleri yaptırdıktan sonra şey oldu. Bu adama fazlayım demeye başladı. Eskiden azdı memelerle fazla oldu Biraz anladım. daha bir, düzgün olsa kim bilir neler diyecek Amy Winehouse Böyle, Eski eşinden kesinlikle ayrıldığını söylemiş Biraz da stüdyoya girse kendisi ya Haber ameliyattan ameliyata koşturuyor Yok burnumu yaptıracağım yok göğüslerimi yaptıracağım Oraya silikondan kalça yaptıracağım Ama o kadına yani da, da yaptır yaptır, yaptır aradı, ki. Evet hakikaten alt biraz <gülüyor> şeydi yani... Ya bu genç kız yani aslında o kadar şey değilmiş de Sonradan ne olduysa Orayın esrar apı Kokain, apı. Ondan, Ondan olsun, alkol apı. Alkol apı. Bunlar üst üste geliyor. Zaten tipte kayık. Yani toparlaması zor demiş. Doktor enkaz devraldık demiş. Ama toparlıyor. İnşallah şeydir ya. Güzel bir şarkılar olsun. Biz öyle şeyler seyretmeyi seviyoruz. Esas onun gibi Böyle böyle oynayan birilerini görmek istiyorum. He, böyle böyle. sürekli kullanacak olsanız. Ha, hangi kullanırdın? bozanı mı kullanırdınız? Ezber bozanımı kullanırdınız yoksa <gülüyor> açılım mı? Ama bir tanesini mecbur kullanacaksınız bunlardan bir tanesini. Hangisini kullanırsınız? Kesin ikisinden, Kesin biri ikisinden birini kullanacaksınız ve çok inanarak kullanacaksınız. Yani hadi bir de tırnak içindeyi ekleyeyim. Yani hareketiyle birlikte tırnak içinde. Ezber Onun... bozanı kullanmak durumunda kalacağım galiba. Ben de ezber bozan ya açılımı artık şey oldu ya. <gülüyor> Ayağa düştü ya. Herkes kullanıyor yani her tarafta kullanıyor. İkincisi de yani. ezber bozanıyoruz. Ezber bozancıyız biz. O zaman sizin karakter tahlilinizi ben yapıyorum şu anda. Ne alıyorum vereceğim şimdi reklamlar arasında. Evet, kağıtlı vereceğim çıktınızı size. Ezber bozan. Yani şimdi açılım o kadar şey oldu ki açılım lafını ilk ben kullandım diye ortaya çıkmak zor. Ve en son Octaedrin'in Nutella açılımında aylar sonra Gündem değişik oldu yani. Tabii canım. Biz o zaman kullanmıştık. Ta o şeyin Nutella'nın Nutella olduğu zaman öyle olsun. O yediğimiz zaman yani. Onu kullanmıştık ondan sonra gündeme geldi. Ezber Bozan diyorsunuz yani. Evet hadi bakalım artık bir oasis ile muasisi ile bir güzel bir şey yapalım bak, ya. Bak bak bak bak. Ne ne bak, ne ne? ne Youtube'un ne kadar zararlı oldu. Bak İrlanda Parlamentosu'nun e, da bütçe görüşmeleri sırasında Yeşiller Partisi'nden Paul Gokarty'nin küfrettiğini gösteren görüntüler Youtube'da e, ortaya çıkınca yer yerinden oynamış. Nasıl küfür ediyor? Ana Avrat Sinkaf mı? Sinkaf tabi canım. Yani gazetede, Anay bacıyı karıştırıyor mu? Gazetede Olkay. okuduğum için herhalde karıştırıyordur diye tahmin ediyorum. Yazmamışlar mı açık açık? Yazmamışlar ya. ya böyle ne şey. demiş olabilir ki en fazlasını Nasıl bak bir ülkeyi nasıl şey yapıyor görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> Youtube'u. Görüyorsunuz. İşte işte böyle bir böl, parçalı yönet taktiği bu işte. Şöyle Şimdi, oturacaksın. Yani insan ilk etapta tabii Youtube nasıl yasak olur falan böyle diyorsun. diyor ama... Düşününce nasıl bölücü, nasıl iş gücünü ortadan kaldırıcı, nasıl insanları birbirine karşı cephelere ayıran bir şey olduğunu düşününce YouTube'un yasaklanması Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şeylerden biridir. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Artık yetkililerimiz biraz yani YouTube'u başardık rehavetiyle interneti çok boşalır ama bir Facebook, bir Twitter bunlar da kapanmadan bizim interneti çünkü insanlar tam K ödemesine gidecekler. Hop Twitter'dan bir mesaj seni yani. Twitter'a davet ediyorum oraya girince ona mesaj attım buna mesaj attım falan filan bunlar yasaklanmalı Facebook'ta barut kuruyoruz boş işler bir adamı yani... söylüyorsun k' ödemesi çıktı mı sana diye evet. Aa bakmadım neye baktı Facebook'ta arkadaş grubu bunlar poker oynadım bilmem ne yaptım bunlar artık biraz yasaklansın ki Geleceğe doğru. Gelecekte keyfet elemelerimiz ne olacak bilirim. Bir tane afiş gördüm ben. Bu Facebook'ta oynanan oyunlarla. Farmville. Aman yok farm onun Bid. 50 bin türlüsü çıktı. Oktay bir kafe farm var bir tane bir şey var. Böyle Allah'ım Rabbim kafi Bir tane e, evde işte şey yapıyorsun. Temizlik yapıyorsun. Ya onda temizlik yapacağına git sen kendi Al evine temizle. Vallahi billahi ya. Yani. Bunun adını tam olarak bilmiyorum da işte kirleniyor. Bir giriyorsun evleş gibi. Gidiyor onu. Saatlerini acayip onu temizleyeceğine. E bayağı oynamışsın sen de Fire. Ya ben oynamıyorum. Okta Oynayanlar var. Ya Farmville'in ben, ben bir şey arabada istiyorum. şeyi gördüm. Arabanın arkasında Farmville partisi parti bilmem ne diye bir parti yapıyorlarmış. Yani Siyasi ne... parti mi? <gülüyor> ya bayağı parti işte. Şu gün şu saatte şurada buluşuyoruz. Helal oy diye. Farmville Online partisi ortamda de... mı yoksa oyuncular bir i̇şte, araya mı geliyorlar? İşte onu anlayamadım online ortamda olabilir. Afişi tam göremedim yani de. Ne kadar zararlı. Ne kadar yani insanların bir araya geldiği her şeyi yasaklamak Bugüne lazım. Bugüne kadar K ödemeleriyle ilgili bir parti yapıldı mı? K ödemelerimiz veya vatandaşlık numarasının sonu 5'te bitenler burada parti yapılıyor. Nerede? Nerede buluştular? Sıfır. Sıfır. Sıfır. Sıfır. Çok teşekkür ediyorum ikinize de gerçekten de çok çarpıcı şeylerdi. Umarız e, mesajlar, mesajlar... yerine ulaşmıştır. <gülüyor> Günaydın. Günay ay ay I, I, I, I, ay I,